Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek Mevlid gecesinin arefesinde, Mevlid-i Şerif ayında sizlerle terhib-i terhib hadis-i şerifleri sohbetinde canlı yayındayız. Böyle bak el salladığıma göre canlıyım yani. Yayın canlı demek oluyor o. Birkaç adı şerif okuyacağız inşallah yarın gece esas Cenan Erdeme bekliyoruz. Hanım kardeşlerimiz de geliyor inşallah. Kainat Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem teşriflerinin Cennet Devriyesinde büyük bir anma yapacağız. İnşallah Mevlid-i ilgili rivayetleri okuyacağız.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 benim için, rızam için Medine'ye geldi. Sen benim muhacirimsin. Yani bana izzet ettin sen. Benim rızama kaçtın. Ve Resulünün muhaciri olur. Kainat Efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda malını, canını tehlikeye atmış, feda etmiş, vatanından ayrı kalmış. Bu zor bir iş, çok zor. Vatansızlık. Ve men ama her kimin olduğuysa hicratu çıkışı gidişi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 sen şimdi muhacir olma vasfı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve sabiqun minel ansar muhacirlerden ansardan ilk önce e, efendim hicrete gidenler Allah'ın dinine yardıma gelenler razı anhum ve Allah onlardan razı ol. Onlar Allah'ın sevabından razı yani çok önemli mükafatlar rıza makamı var burada. Sen şimdi muhacir oluyorsun ama görüntüde oluyorsun. Niyetin neyse Allah'ın indinde onu görüyorsun.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 Buradan bu deminde sayfa verdim 147 mi dedim işte 147, 147 149 bu hadisini anlarsınız detayı var. Şimdi Süfyan'i e, Hz. Mehdi'yi tam çıktığını Mekke'de biat aldığını duyduğu anda Medine'den adamlar toplayacak. Medine'de de münafık var tabi münafık zaten Medine'de çıktı münafıklık zaten. Medine'de ve el Medine'de mi aradığı nifak? Medine elinden ustalıklı münafıklar var diyor Kur'an'da. Şimdi Medine'den bir ordu toplayacak ama on binler. Tabii Şam'dan da gönderiyor. Esas Şam'dan gönderiyor. Ordunun yoğunluğu Şam'dan çıkıyor, geliyor. Medine üzerine. Medine'de bir arama yapabiliyorlar. Hazreti Mehdi çünkü Medine doğumludur. Medine'de doğacak yani. Doğumu Medine olduğu için. Medine'de bir üzerine araştırma yapacaklar. Medine'den Mekke'ye geçtiğini duyacak tabii. O zamanki imkanlar teknoloji böyle değil. Yani yine teknoloji şeye dönecek.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 Duymuş duymamış onu bilmiyorum. Ama tabii Kabe'ye gittiklerini biliyor. Ve vah diyorum Mekkelileri bunlar kesecekler, katliam var diye şey diyor da tabi onun onları durduracak gücü diyor. Ne niyeti de var bilmiyorum. o bilmiyorum. Orada bakıyor böyle yani ordu gidiyor kara bulut gibi tabi Mehtaplı gecede. Sonra ya sana ya soluna böyle biraz bakıyor. Koyunları moyunları var, çoban ya. Böyle bakıyor falan ama birkaç saniye ha şöyle benim yapmam gibi. Sonra bir dönüyor buraya bakıyor.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 Gece geliyor. Ya kariyeti. Ey memleketi ailesi diyor. Lebbeyk ya ruhallah. Bir tane ses cevap geliyor. Görünen şey yok. Ama orada yatanlardan birinin ruhu cevap verir. Yani dirilmiş de olabilir cevap verirken. Çünkü İsa Aleyhisselam'da o mucize var biliyorsunuz. Ey Allah'ın e, peygamberi. Buyur diyor. Ma diyor. Başınıza ne geldi soruyorum diyor. O da diyor. Bitna fil afiyeti ve asbahna fil haviyeti.